sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. <gülüyor> ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateşlerdir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah azze ve celle,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 mümkün değildir. Ancak cahillerin sustuğu, ilmin konuştuğu, alimlerin konuştuğu bir ortamda ne vardır? Birlik, beraberlik vardır, kardeşlik vardır ve din vardır. Aleykümselam ben Ableton. Önce cehaletin giderilmesi gerekir. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, biz hiç hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermedikçe azap edici nedir? Değiliz diyor. Yani bir kavmin helak olması da cehaletinin gitmesinden sonra helak olmasıdır. Ve sevbandan gelen bir rivayette Allah diyor bir topluluğa azap edeceğinde o topluluktan ameli alır herkesin böyle konuştuğunu, cedel ettiğini görürsün diyor. Eğer bir toplumda amel yok, hep cedel var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 Bildikleri halde bildikleriyle amel etmeyenler. Şimdi herkes kendini gözden geçirsin. Kendi nefsinde dair. Bildiğiyle amel etmeyen insanların hem dinlerine hem de kendilerine verdiği zararı hiç kimse ne yapmaz? Vermez. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir insan elbisesinden tutuyor şöyle çekiyor mübarek boynuna ne yapıyor?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 Dağ başlarına gidersiniz, bakarsınız ki orada bir alıç ağacı veya başka bir ağaç. Dağın başındadır, ama her tarafında ne vardır? Çaputlar bağlıdır, ipler bağlıdır, bir şeyler bağlıdır. Ne olduğunu sorarsınız, ne derler? Bu dilek ağacı derler. Yani insanlara emredilmedikleri bir şeyler ne yapmışlardır, amel etmişlerdir. Üçüncüsü, bilmedikleri halde öğrenmeyenler. Bu da hem insanlığa hem dine hem de kendilerine verdiği insanların en büyük zarar. Dördüncüsü ise insanları öğrenmekten alıkoyanlar. Evet. Tekrarlıyorum. İnsanlık şu dört kesimden gördüğü zararı kimseden görmemiştir. Birincisi bildikleriyle amel etmeyenler. İkincisi bilmedikleriyle amel edenler. Üçüncüsü, bilmedikleri halde öğrenmeyenler. Dördüncüsü ise bilmeyenlere öğrenmeye mani olanlar. Evet kardeşlerim. Cehaletin anlamına baktığımızda nedir cehalet? İlmin zıttı. İlmin yani, yani bilgisizlik, bilmezlik, ilimden, malumattan uzaktır. Yani ilmin zıttıdır. Biz şimdi şu kelimeleri niye öğreniyoruz? Bilmediklerimizi öğreniyoruz. Bu sefer ne oluyor? Cahil olduğumuz noktalar bir bir gidiyoruz. Mesela nifak kelimesini anlatırken ne dedim? Bir Müslümana bu asla ne yapmaz? Yakışmaz dedim. Burada bir dikkatinizi çektim. Doğru mu?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 İlimden, malumattan uzak kalma insanı ne yapar? Cesaretli yapar. Bakın, Salih aleyhisselamla alakalı kıssayı okuduğunuzda Salih aleyhisselam'dan bir e, mucize istiyorlar. Neydi mucize? Allah kendisine, onun, o kavme ne diyor? Size bir deve Allah verecek. E, Salih'in kavminin de suyu neydi? Çok azdı. Bir çeşmeleri vardı. Bütün kavim oradan dişiyordu. Bir gün deve içecek, bir gün kavmi. Ne yaptılar? Cahiller gittiler. Deveye iliştiler. Halbuki anlaşma neydi? Sakın deveye ilişmeyin. Dokanmayın. Bilgi var ama bilginin zıttına ne yaptılar? Amel ettiler ve helak oldular. Bilgiyi yalanladığı için o topluluk ne yaptı? Felak oldu.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 Hala nedir? Yaptığı salih amel veyahut Allah'ın Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı amel. Onun da hesabını insan ne yapacak? Verecek. İşte ahiret inancı <gülüyor> ilimle ahireti yalanlamaysa hep cehaletten gündeme gelen meselelerdendir kardeşlerim. Cehalette iki başlık altında geliyor. Birisi inanç ve düşüncelerde meydana gelen cehalet. İkincisi ise amel ve gidişattaki cehalet. Şimdi inanç ve düşünceyi ele alırsak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetler Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar şu kadar benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak diyor. Bu nedir? İnançta ayrılmadır, düşüncede nedir? Ayrılmadır. Sadece kurtulan kimdir? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan diyor. Şimdi bakıyorsun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 Birisi çıkıyor, mesela asrı saadetten sonraki fitnelere bakıyorsun, Kutbe'de neredeyse bir asra yakın Hasan'a, Hüseyin'e, Peygamberimizin torununa hem de Cuma hutbelerinde lanet okundu. Rafizi dediğimiz bir topluluk ne yaptı? Bunlara zıt olarak gündeme geldi. Yani birçok fırkalar ne yaptı? Düşüncede ayrılabiliyoruz.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 zan olmayan bir şeye gidersin, o da ne yapar? Meselene hal çaresi olur. Ama ne kadar fırkayı idarlıya giderseniz gidin, meselenizi ne yapamazsınız? Çözemezsiniz. Niye? Hep bir farazı ya akıldır, ya bir şeye kıyas etmiştir, ya ondan çıkarmıştır, ya ayeti kafasına göre tevil etmiştir, birçok fırkanın ne yapmasına, çıkmasına sebep olmuştur. Onun için... Zan ifade etmeyen edirne Şeriye'ye yani Kur'an ve sünnete insan gittiğinde hiçbir şekilde ne atmaz, satmaz şaşırmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla ne atmazsınız, Sapıtmazsınız diyor. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bu diyor Kevser havuzuna kadar bunların ikisi birbirinden ne yapmayacak? Ayrılmayacak diyor. Amelde ise kardeşlerim bugün Muhammed ümmetinin bir namazını ele alın. Hepsinin namazı evlere şenlik. Kimi elini kaldırır, kimi kaldırmaz. Kimi göbeğin üstünden bağlar, kimi altından, kimi göğsünün üzerinde, Kimi elini hiç bağlamaz. Kimi elini kaldırır, kimi kaldırmaz. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında ahiret-i umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek kimi gösterdim diyor. Allah'ın Resulü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ibadetlerde, her ibadette bizim için nedir? Örnektir. Numune, örnek olan birisinde ikinci bir şekil var mı? Yok. Ama insanlar hep anlayışlarını dinlerime poz ederek bugün insanoğlu hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu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 Şafi mezhebinde birine Müslüman mısın diye sorsan ne derler? İnşallah. i̇nşallah. Hanefi mezhebinde birine Müslüman mısın dediğinde ne der? Elhamdülillah der. Şafi mezhebi inşallah dediği için imanda istisna yapmıştır diyerek ondan kızarmazlardı. Sonra bir müftü çıktı dedi ki alınır alınır ama kitap ehli kadınlarının muamelesi görülür diyerek yani Müslüman olan birine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 Çünkü Allah insanı öyle yaratmıştır ki ilmi elde etmeye elverişli bir tarla gibi yani verimli bir tarla gibi yaratmıştır. Şimdi kafam kalın, ben anlamıyorum diyen insana bakın, ta çocukluğundan itibaren birçok olayı ne yapar? Katınlar. Veya bir mesleğe sok, kafası kalın, hiçbir şeyden anlamayan bir adamı o mesleğin zirvesine ulaştığını görürsünüz.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 elverişlidir, cahilliğe değil. İkincisi insan öyle bir yaratılmış ki iyiyi de, kötüyü de, doğruyu da, yanlışı da ayırt edecek kabiliyettedir. Yani büyük, yetişkin birisine değil, ufacık bir çocuğa, yeni doğmuş bir çocuğa cimcik atın, ne yapar? Güler mi, ağlar mı? Neden? Canı yanmış. Ona böyle el kol hareketi yapın, gülücükler atın, o ne yapar?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 Gitmiştir. Şimdi yukarıyla ele aldığımızda demek ki insanın insanlığa verdiği zarar neymiş? Bildiğiyle amel etmiyorsa hem kendine hem de yaşadığı topluma ne yapıyormuş? Zarar veriyormuş. Veyahut bilmediğiyle amel ediyor. Yani ilimsiz bir şey yapıyorsa bu sefer de ne yapıyor? İlmi köreltiyor. Yine bilmedikleri halde öğrenmiyorsa o insanı ne yapıyor? Kaba saba yapıyor.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 haricilerde olduğu gibi onlar neydi? İlimsiz sahneye çıktılar ve dini müdafaa adında Müslümanlara kılıç çektiler ve Müslümanlara ne yaptı? Kanlarını döktü bu insanlar. Her fesat fitne ve musibetin nedeni cehalettir. Her hayrın, saadetin nedeni de nedir? İlimdir. Cehalet neticesinde maruf ve münker münker ve maruf Sünnet ve bidat, bunların hepsi ne yapar? Yer değiştirir. Marif ve münker anladınız mı? Yani iyilikle kötülük ne yapar? Evet. Yer değiştirir. Dinde peygamberimizin sünnet olanla bidat ne yapar? Evet. Yer değiştirir. Hep bu cehaletin getirdiği nedir? Sebeplerdendir. Ve bu da ne olur? Batınla hak, hakla batın ne yapar? Yer değiştirir. Bu sefer din de ne yapar? Bozulur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Halit nerede? Evet. Öyle bir zaman gelecek ki diyor İslam bir kor, bir ateş olacaktır. Neden kardeşlerim İslam bir kor, bir ateş olsun? İslam aydınlık değil mi? İslam bir nur değil mi? İslam karanlıktan aydınlığa çıkaran bir din değil mi? Ama insanlar İslam'ı bırakıp da anladıkları şeye din deneye başlarsa bu sefer yazılan, gelen vahiy anlatıldığında, yaşanmaya çalışıldığında toplum anladığıyla bu ne yapacak? Çakışmaya başlayacak ve ondan sonra sünnetler reddedilecek, bidatlar sünnet yerine geçecek. Bu sefer samlı müslümanlar dışlanacak, bidat ehli ne yapacak? Ululanacak. İşte diyor o zaman kim onların saldırılarına sabrederse sahabesini gösterip sizden 50 tanemizin ecri kadar nedir? Ecri vardır diyor. Evet. Demek ki ilim olmayınca doğruyu yanlıştan ayıracak bir şey de ne yapıyor? insandan alınmıyor. Evet. Kardeşlerim insan ilim sahibi olma özelliğiyle diğer yaratıklardan da ne yapmıştır? Ayrılmıştır.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 doymazmış. Demek ki üçüncü sınıf neymiş? Yok. Şimdi herkes kendine baksın. Hangisine? Daha hırsız. Demek ki ilim her zaman ne yapacak? Daha ağır basacak. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor? İlim öğrenmek için bir yola çıksa Allah o yolu ona ne yapar? Kolaylaştırır ve ummadığı yerden de onu ne yapar?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 çünkü ne olduğunu, meselelerin ne, nereye gelip nereye gittiğini ne yapar bilir. Öbürü ise cehaletin ne kadar kötü olduğunu anlayıp ondan kurtulmaya çalışan talebe. Sahabenin dediği gibi, Allah onlardan razı olsun. Ne diyor i̇bn Mesud? Hoca ol, hoca diyor. Olamadın mı? Talebe ol. Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı? Bunları sev ama sonuncu olmak.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 tevazu, adalet ve merhamete dönüştürür. Kardeşine nasıl davranacağını, ona nasıl hareket etme gereğini öğretir. Mağrurlandırmaz, kibirlendirmez, kötü vasıflarla cehaletini ortaya koydurmaz. Bakın, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'ye geldiğinde orası karanlık bir yer miydi? Herkes kavmiyle övünür, kendisiyle övünür. Kendi hareketlerini en güzel görür müydü? Hiç kimse kendine çeki düzen vermezdi. Hatta erkek çocuğu olmayan o kadar aşağılık bir duruma düşmüşlerdi ki erkek çocuğu olan bir adama karısını süsler püsler yatağına gönderir, onunla yatırır, hamile kalıp erkek çocuk olduğunda onunla ne yapardı? Övünürdü. Böyle iğrenç bir hareketler vardı. Bakın buraya bir nur doğdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o topraklara ilmi getirdi. Kur'an ve sünneti getirdi. O toplulukta ne oldu? Karanlık, aydınlığa gitti. Ve Arap diyarında daha bir devletleri yokken, bir hükümdarlıkları yokken oradaki ne oldu? Bir hükümdarlık oldu ve dünyaya hükmeder hale geldi. Ve Araplar arasında hiç birlik, beraberlik yokken, hep kan davası varken, hem de en hasım insanların arasında ne yaptı? Kardeşlik doğdu. Bunların hepsi ilimle olan meselelerdir. İlim arttıkça insanda, hayada, imanda, merhamette, kardeşine karşı hareketlerde, düzgünlükte ne yapar? Gelir. Çünkü ilmin meyvesi olduğu gibi, yendiği gibi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 Her türlü iğrençliği insanı ne yapar? Götürür. Bakın, sahabe devrinde ilim geldikten sonra onlar kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşlerini kendi nefsine ne yapıyordu? Evet. Tercih ediyordu. Şimdi bakın, bizde ilim var mı? Var. Kaç kişi kardeşini kendi nefsine tercih ediyor? Ama kardeşini aşağılama yarışına herkes girebiliyor. Hem de koca koca insanlar Bırakın, koca koca insanlar. Kendi nefsine tercih etmeyi bırak. Kendi nefsini yanında aşağılama yarışına Müslümanlar ne yapıyor? Gidebiliyor ve bunu zevk sayıyor. Ama bundan kurtulmak gerekir. Bu imanın meyvası değil, tamamen cehaletin meyvasıdır kardeşlerim. İnsan için ilim hayat mesabesindedir. İlimsiz insanın hayatıysa yok demektir. İlim hayat cehaletse nedir?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 Allah'ın sevmediği birinci hasret olarak neyi zikredersin? Şımarıklık. Şımarıklık bir müslümanın huyu olur mu? Kafirlik veyahut kafirlerdeki hal ve hareketler olmaması gerekir. Bunların hepsi cehaletten kaynaklanan huylardandır. Cehalet insanın Rabbinin yaşadığı dünyayı tanımamasını ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı ruh ve beyninde oluşturduğu bir boşluktur. Cahil sustuğu takdirde ihtilaflar da biter. Ömer bin Abdülaziz böyle söylemiş. Allah kendisinden razı olsun. Cahilin ifsadı ıslahından çoktur. Sözü de onun sözüdür. Evet, tüm güzel vasıflar cehaletin de kötü vasıfları içerdiğinin bir belirtisi de şudur ki, bir alime ey cahil denildiği zaman alim kızar. Cahile de alim olmadığı halde ey alim denilince cahil ne yapar? Sevinir. Yani alime cahil dersen kızar. Ama cahile alim dersen o kızmaz çünkü sevinir. Ve Allah Azze ve Celle bakar 67'de cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım ayetini söylemiştir. Ve yine Bakara 200'de şeytandan bir kışkırtma seni dürterse ne yap? Allah'a sığın demiştir. Bu da gösteriyor ki ayetler cahillikle şeytanı da ne yapıyor? Bir tutuyor. Şeytandan kaçarcasına cahillerden de dinimiz ne yapıyor? Kaçmayı. Onlara karşı hiçbir hareket yapmamayı Onların şer ve zararından Allah'a sığınmayı gündeme getirir. İmam-ı Şafi Allah kendisinden razı olsun. Anladım. Ne kadar diyor alimlerle münazara ettiysem hepsini yendim diyor. Ama ne kadar cahillerle tartıştıysan hepsinde yenildim diyor. Hangisinde yenilmesi lazım? Alimlerde yenilmesi lazım. Ama cahil dur durak, yol yordam, metot bilmediği için ne yapıyor? Onların hepsine ne yaptın? yenilgindir. Evet. Ve dinimiz hem şeytandan hem de cahillerden Allah'a sığınmayı emrediyor. Cahilin topluma yönelik zararının farkında olan İmam-ı Şerifi yaşı ilerlemiş birini görüyor ve kendisine hadisten, fıkırdan, ilimden sorular soruyor. Bakın çok önemli bir mevzu. Yaşlıdan bilmiyorumdur. Bu cevabı alınca Allah senin canını alsın. Hem kendini hem de İslam'ı mahvettim demiştir. Yani yaşlanmışsın daha hala dininin temel bilgilerinden nedir? Haberin yok. Yani geçmiş alimin e, uslu bunu biz kendi aramızda uygulamaya kalksak herhalde hiç kimse birbirini yanına ne yapmak oturmaz ve meclisine gelmez.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 Filan filanla kavga etti, şu kadar ölü oldu, şöyle oldu, böyle oldu, her fikri kafada tutar. Ama dininin günde beş vakit namaz kılacaktır. Namazın tekbirden selama kadar nedir öğrenmez. Abdest alacaktır, abdestin bozacağını, nasıl alınacağını, ne şekillerde bozulmuştur, su olmayınca ne yapacak, yani kendisine gerekli olan şeylerde ne yapar, kendini ihmal eder. Evet. Karşılaşılan musibet ve kargaşaların tamamı ya cehaletten ya da eksik ilimden kaynaklanır kardeşlerim. Bir gün bu Davut'un kitabı Siyer'de geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferdeyken bir işi için bir yere gidiyor. Sahabenin bir tanesinin kafası yarılıyor. Akabinde ihtilam oluyor. Namaz vakti geliyor. Diyor ki bana bir ruhsat yok mu?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 günahkar alim ve cahil, abid diyor. Bu sözde gereken ilme sahip olmayan yarı alim profilli kesimin zararına dikkat çekiyor. Alimin birisi diyor ki, cahil davula benzer, sesi çoktur ama içi bomboştur diyor. Yani aynı davulun sesine benzerdir. Evet. Allah hepimize hayırlan muamele etsin. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle kitabında Rahman'ın öyle kulları vardır ki kendileri yeryüzünde tevazu yürürler. Kendilerine birileri laf attığında ne yapar? Selam der, geçerler. İlmi olan böyle hareket eder. İlmi olmayan ne yapar cahiller? Horozlanır. Horoz gibi birbirlerini ibiklerler. Artık hangisi ayakta kalırsa. Evet. Ayette dikkati çeken dikkati çeken hareketi gördüyseniz cehalet her zaman şiddetten öfke ve saldırganlıktan ne yapmıştır? Özdeşmiştir. Ayette cahillere barış, aydınlık ve güven anlamına gelen selam deyip, karşılık verip ne yapıyor? Gidiyor. Sen bana saldırmakta hızlı olsan da benden sana bir zarar ne yapmaz? Gelmez deyip gidiyorsun. Evet.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 bilmezsiniz diyecek. Anlattığı ya ayettir, sureyi söyleyecek, ayeti söyleyecek. Yahu peygamberin sünnetini söyleyecek. Hala devam ediyorsa bu insan nedir? Boştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ilmin bittiği yerde ne başlar? Cedel başlar. Münakaşa başlar. Bu da hiçbir zaman birliği, beraberliği değil. Münakaşayı ve kargaşayı ikiliği gündeme ne yapar? Getirir.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 değer verir. Kafir bile olsa anne baba ona üf bile ne yapma? denemeyi gündeme getirir. Sadece Allah'a ve Resulüne isyana davet ettiğinde onlara ne yapma? itaat etme der. Ama cahillere bakın anne babasına sövdüğünü, onları dövdüğünü dışarıya attığını, çok rezil hareketler yaptığını ne yaparsınız? Görebilirsiniz. Fakat İslam'da <gülüyor> cennet anaların ayakları altındadır der.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 Allah korkusu yoksa o insan yine yapacağını ne yapar? Yapacak. Ama bir insana Allah korkusunu öğrettiğin zaman o insanın başına bir zaf diye şu bir dikmene nedir? Gerek yok. Çünkü dinde ilk öğreneceği kelime nedir? Bir Müslümanın bir Müslümana üç şeyi nedir? Haramdır. Bu nedir? Tanı, namusu ve malı. Polis emniyet gücünü devreden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 yani nasıl bir şeydir lan? Tahmin bir şey, kesin olmayan dedik ne oluyor? Yani mesela ben kendi ailemden haberiyim ki abim çocukken dövüşmüşlerdi. Anam ikisine de oklavayı vurdu oturdu böyle. Aradan on dakika falan geçti benim büyüğüm onun büyüğüne böyle saldırdı bıktanı. Anam dedi ki oğlum ne oldu delendin mi? Bana söldü oğlum biz niye duymadık? Şimdi söyledi. Yani zan böyle bir şey. Yani içinden geçti, şunu yaptı veya bunu ya, veya şuradan birisi gidiyor çantasında kabarık bir şey var. Şu mu var? Bu mu var? Yani gibi. Hadiste ne diyor? Sözlerin en yalanıdır diyor. Yalan nasıl bir şey? Kötü bir şey. Zansa ondan da kötü bir şey. Yani su her zaman ne yapılmıştır, yerilmiştir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 İlim ise haz ve nimetlerin en güzelidir. Allah azze ve celle cehaletimizi götürsün. Tamam. Hakkı hak bilip yaşa ona e, hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Tamam. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize pardon, nasip etsin. İlmin neticesi Müslümanlar nasıl ayağa kalkmış, karanlık yeryüzünü aydınlatmışsa unutmayalım ki aynı ilim bize geldiğinde kararan kalpler, paslanan vücutlar tekrar ne yapacaktır? Nur olacaktır. Yine insanlığı karanlıktan kurtaracaktır. Allah bizlere o güzel günleri nasip etsin. Allah. Sübhaneke, Allahümme hüvbe Eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve töbeli elhamdülillah